Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 121 Eylül 2018 Başladı. Hoş geldiniz. <gülüyor> Eğrenceli İngilizce değerli dinleyenler. Yine yeni, yeniden bir Ennem ve Boylam programından sevgiler, saygılar. Yine konuklu bir Ennem ve Boylam ve daha önceden konuk ettiğimiz bir konuğumuz var. Kim? Çok zaman geçmedi. Tala Durmuş Bey. Yine yeniden Ankara'da hatırlarsanız Ennem ve Boylam 117'de kendisini konuk etmiştik, ağırlamıştık ve kendisi tekrar Ankara'ya gelince istedik ki yeni bir bölüm yapalım. Kendisi biraz daha çok sinema ile ilgili bir şeyler konuşabiliriz demişti daha önceki bölümde ama girersek o meseleye çıkamayız demişti. Çünkü epey bir birikimli o konuda. Ben de o yüzden hiç girmesek mi hocam dedim. Yani sinemaya son yıllarda İngilizce anlamında bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. E hazır böyle pratik yapmaya imkanı doğmuşsa bu fırsatı değerlendirmek istiyorum bir taraftan ben. İngilizce ağırlıkta bir bölüm yapmaya çalışacağız. Evet konuğumuza Talha Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Sayın Birgen. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şeyden devam edelim mi? Önceki sınava girememiştiniz hani problem çıkmıştı. Ek olarak bir daha size sınav yapabilirsiniz. Yapılacağı duyurusu yapıldı herhalde tekrar. Onun için gelmediniz herhalde. Yok başka bir sınav için geldim. O sınavı başka bir sınavımın olduğu güne koydular. Evet. O sınava giremedim. Paramın üstüne yaptılar falan <gülüyor> ama neyse bu konular daha sonra konuşuruz. Şey e, Onunla ilgili bir itiraz gerçekleştirdiniz evet. galiba da. Ya bunların pek karşılığı yok e, maalesef. İlginç bir ağırsızlık var. Ee, çok fazla konuşmak istiyorum. <gülüyor> Memur olacağım şimdi. Sonra bunu hani delil olarak kullanmasınlar diyorsun. Eyvallah hocam. Takip eden değerli dinleyenler biliyorlar. E, İngilizce L ilgileniyorum. İşte son ay ata sözlerini ele aldım. Şimdi bir kısım daha devam edelim mi? Bu sefer böyle daha değişik. Hani ben tek başıma kendimce aktarmaya çalışıyorum. Bir de iki iki iki kişiyle nasıl oluyor diye denemek istiyorum. İngilizce ata sözleri ve onların üzerine konuşalım. Ata söz deyince ne hatırlıyoruz, ne geliyor aklımıza? Atasözleri, o dili konuşan milletin e, dünyaya bakışını en güzel şekilde gösterir. Hı. Mesela sizin yaptığınız şekilde bir işte İngilizce atasözün Türkçe karşılığı evet bulunabilir. Ama işte hangi kelimelerle ifade ettiği konusu o dilin dünyaya bakışını gösteriyor. Örneğin, an apple a day keeps the doctor away diye bir atasözü var. Tam Türkçe karşılığı her gün bir elma doktoru uzak tutar anlamına geliyor ama bizdeki karşılığı şu şekilde güneş girmeyen ya. eve doktor girer ya da güneş giren eve doktor girmez ha. burada sağlık alışkanlıklarının işte doktora bakışın e, etkilerini görüyoruz mesela hocam a good conscience is a soft pillow A good conscience is a soft pillow. Ne olabilir bunun Türkçesi? Conscience, vicdan demek. Ha. A good conscience, iyi bir vicdan. Is a soft pillow diyor. Ee, yumuşak bir yastıktır yani iyi bir vicdan, e, yumuşak bir yastıktır anlamına geliyor. Nasıl anlamak lazım? Yani Türkçe'ye çevireceğimizi düşünelim, varsayalım hani biz. Hani birebir tercüme etsek hani belki çok anlaşılır olmayacaktır. Dolayısıyla hani bunun karşılığında bunu ifade edebilecek bir söz, bir deyim, bir atasözü bulmak lazım. Dolayısıyla o anlamda mesela hani ben bu, bu sözü okuyunca hani kötü işlerle uğraşmayan bir insanın temiz işlerle uğraşan insan rahat bir uyku uyur. Yani vicdanı rahatsa bir insanın hani evet. kötü bir işler çevirmiyorsa yani rahat bir uyku uyur diye ben böyle anlıyorum. Siz ne dersiniz? Tamamen ben de aynı şekilde anlıyorum. Ya güzel de açıkladın kısaca Sayın Birgim bir şey... Cisim gelmedi üstüne. Türkçe karşılığı olabilecek bir söz gelmedi. Bulamadım. Ben de bilmiyorum. Hı -hı. Zaten bunlar zorlar herhalde hocam. Zor oldukları için ben sona bırakmışım. Dolayısıyla el elden üstündür deyip cevap alırız diye size yöneltmek istedim peki az önce ben el elden üstündür dedim bunu İngilizce hep İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyoruz hadi bir de bunu İngilizce olarak söyleyelim hands over hands diyeceğim ama <gülüyor> olmaz değil mi? Aa, yani doğrudan tercüme yapılırsa belki hands over hands <gülüyor> belki doğru olabilir ama bunun illaki bir şeyi vardır ee, geçenlerde böyle boylam hazırlıkları yaparken Google çeviriye neden güvenilemeyeceğine dair bir <gülüyor> <gülüyor> karikatürimsi bir, bir fotoğraf görmüştüm de adamlar hani bardakta mısır satıyorlar Hmm. tutup işte fiyatını yazıyorlar bir de hani turistleri <gülüyor> celbetmek için tutup böyle bardak mısır işte <gülüyor> glass <gülüyor> <gülüyor> yazmışlar mısırlı hani bardakta mısır ülkesi böyle karışıklığa sebebiyet verebilir eğer o dilin inceliklerini bilmezsek hani hand over hand dediğim benim de biraz öyle oldu evet bir diğer söze geçelim bu keyifli bir söz benim hoşuma gitti when the cats away the mice play when the cats away The mice play Yani kediler yokken fareler oynar diyor kısaca Buna en yakın galiba Türkçe şey Kurt kocayınca köpeklere maskara olur Ama bundan da ziyade sanki bir şey vardı hmm, Bir şey yokken bir şey cirit atar gibi bir söz vardı ama tam hatırlayamıyorum. Zaten söz onu veriyormuş hocam When the cats away the mice play ha, Doğru Kedilerin olmadığı uzakta olduğu ortamda fareler cirit atar ve şu da güzel bir söz hocam. Teachers open the door, but you must enter by yourself. Bu çok güzelmiş. Öğretmen kapıyı açar ama e, sen içeriye adım atmalısın. Diyor. Buna çok benzer bir söz vardı sanki. Opportunity didn't knock until I built a door. Fırsat kapıyı çalmaz ta ki bir kapı yapana kadar. Ben ne? bir kapı yapana kadar. Yani sen kapıyı yapacaksın ki o kapı çalınsın. Evet. Yani bir emek sarf edeceksin. Bizde bunun yaklaşık karşılığı şudur. Her şey devletten beklenmez. <gülüyor> o güzel. Aklında böyle sözler var mı varmış. Senden devam edelim. Ben özellikle Türkçesi ile İngilizcesi arasında çok fark olmayan hmm. şeyleri daha çok seviyorum. Proverbleri. Mesela Among the blind, the one-eyed man is king. Yani körler ülkesinde Tek gözlü adam kraldır. Zaten Türkçesi de öyleydi değil mi hocam? Evet, tam hmm. karşılığı Türkçesi farkı yok. Bir diğeri mesela an empty vessel makes much noise. Yani boş denekeden çok ses çıkar. Bunun Türkçesi de aynı şekildedir. Hmm. Ee, yine mesela an eye for an eye and a tooth for a tooth. Yani hmm. göz e göz. göze göz, dişe diş. Hmm. Peki an idle brain is the devil's workshop. O ne demek? Ha, o bu güzelmiş hocam. An idle brain is the devil's workshop. Bu şey demek tembel bir beyin şeytanın e, atölyesidir gibi ha. bir şey. Çünkü eğer bir beyni siz kullanmıyorsanız yeri orada sadece kötü fikirler. Ya filizlenir. Ya da şeytan oraya boş bulduğu zaman yerleşir hı. anlamında. Dolayısıyla zaten hani e, bilimsel olarak da hocam hani beynin boş durmadığı, devamlı bir şeylerle ilgilendiği söyleniyor. Hı hı. Hı hı. Hani bu anlamda güzel ham madde vermezseniz ona işlemesi için. O kendiliğinden hı. kötü ham maddeyi alır. Yani bir, bir, bir şeytanın vesvesesi bir de böyle bir şey vardı. Bir hı. söz vardı hocam. Hani beyin değirmen gibidir gibi bir şey. Eğer ona bir ham madde bir şey koymazsanız kendini öğütmeye başlar gibi bir söz vardı sanki. de ben... ben geçen sefer geldiğimiz zaman özelde, sen... özelde konuşmuştum Aha. bunu ve bunu Türkçe konuşmuştum. <gülüyor> a rolling stone a rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. Yani yuvarlanan taş yosun tutmaz. İşleyen demir pas tutmaz. Aha işte Aha. tam bundan bahsedecektim bu ikisi aynı şey değil. Bu ikisi arasında tam anlamıyla zıt bir ilişki ha, var. Tersinden ama e, dolaylı yoldan yok, bir yok. akrabalık var. Şöyle. E, işleyen demir pas tutmaz anlamını rahatlıkla anlayabiliyoruz. İşleyen kişinin mesela 70 yaşında ama spor yapmaya devam eden birinin e, vücudunun işte dinç olacağını, dirençli olacağını anlarız ve bu anlam doğrudur. Ama yuvarlanan taşıyorsun tutmaz için... Böyle bir anlam söz konusu değil. Yuvarlanan taş yosun tutmaz da şöyle. İşte Yosunun atıyorum, iyi bir şey olduğunu mu e, söylemek bir yere, istiyoruz? Bir yere sabitlenmek iyidir. Ya da bir yerde tutunup orada kılıcı olmanız daha evladır. Sürekli gezen kişi hiçbir yerde tutunamaz. Hiçbir birikimi olmaz. 5 e, gün atıyorum siz iş portacı olarak limon satsanız. Öbür 10 gün işçilik yapsanız. Bu ikisinden de o günlerin karı dışında hiçbir şey elde etmezsiniz. Biraz iki yönlü kullanılabilecek bir söz gibi. Yani hem olumlu hem olumsuz gibi. Oh. Barking dogs seldom bite. Barking dogs seldom bite. Tam olarak Türkçe karşılığı var bunun. Havlayan köpek nadiren ısırır. Bizde havlayan köpek ısırmaz. O zaman hocam burada şuna dikkat etmek lazım. Hani bir turist geldi Türkiye'ye köpek havladığı zaman sıkıntı yok. Nasılsa bizim köpekler ısırmıyor ama biz gittiğimiz zaman onlarınki nadiren ısırabilir dikkat edin. Evet. ki. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Do not make the man. Oo, ye yekürküm ye. Aynen kesinlikle. Clothes do not make the man. Bir adamı kıyafetleri adam yapmaz. Nasrettin Hoca hikayesinde de geçen yekürküm ye buna uygun olabilir. Don't bite the hand that feeds you. Sana ekmek veren, seni besleyen eli ısırma. Köpek yediği tabağı pis demez gibi bir şey mi vardır? Ya da işte yemek yediğin kaba tükürme hmm. e, gibi sözler vardır. Ya da bizde şey vardır. Besle kargayı oysun gözünü lafı vardır. <gülüyor> Don't bite off more than you can chew. Çiğneyebileceğinden fazlasını ısırıp koparma. Bizde ne lokma olabilir? Olma. Bizde büyük lokmaya büyük söz ha. söyleme. Büyük lokmayı büyük nafetme. Lokma. Evet. Ha. Ve bu da onu diyor hocam. Burada tam tersini söylüyor. Burada çiğneyebileceğinden fazla lokma ısırma diyor. Bizde diyor ki onu da yap. Yani hani yine de büyük yani yiyebileceğinden büyüğünü ısır ama yine de büyük konuşma. Onu bile yapsan büyük konuşma diyoruz biz. Benzer bazı argo e, tabirler var. Telaffuz etmeye gerek yok ama kaldıramayacağını, yapamayacağın işin altına girme. Bizde şimdi altın yumurtlayan tavuk diye bir söz vardır Sayın Birgin. Onlarda ise altın yumurtlayan kaz diye bir tabir var. Ve şöyle bir atasözleri var. Don't kill the goose that lays the golden eggs. Altın yumurtlayan kazı öldürme. Better to be poor and healthy rather than rich and sick. Fakir ve sağlıklı olmak zengin ve hasta olmaktan iyidir diyor. Ee, bizde mesela sıhhat neydi? A, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bir de atasözü olanı vardı. Bu Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir şiirin bir dizesi bu arada. Sanırım goteye atfedilen bir söz geldi aklıma. Şu insanlara şaşarım. Para kazanmak için sağlıklarını harcarlar. Sonra da kazandıkları o paraları sağlıklarını kazanmak için harcarlar diye. Fall seven times, stand up eight. Çok güzel bir söz. Ben bayılıyorum bu söze. Yedi kere düşsen de sekizinci kez ayağa kalk diyor. Asla yılma. Hı -hı. Çok güzel bir söz. Fall down seven times, stand up eight. Ha, Curiosity killed the cat. Yani kediyi merak öldürür. <gülüyor> öyle bir söz mü var? Kesinlikle. Mı? Kediyi merak öldürür öyle mi? Var mı öyle bir şey? Mesela ben çocukken kuru sıkı mermi bulmuştum bir yerden. Ve nasıl bir şey olduğunu nasıl patlayabileceğini merak ettiğim için kuru sıkı merminin patlayan yeşil kısmına bir şivi koydum ve ona da taşla vurdum. Nasıl patlayacağını merak ettiğim için şu an elimde hala yarası durur. Yok ben hani gerçekte kediler bir şeyleri merak yok. ediyor mu anlamında yok, yok. sordum. Kedi atfetmişler. Neden kedi atfettiklerini bilmiyorum. Hmm. Ama kedi meraklı bir hayvandır. Öyle mi? Tabii. Mesela köpek mümkün olduğunca bir kasap dükkanının içine sokamazsınız. Girmez çünkü ilk kovaladığınız andan itibaren oranın kendisi için tehlikeli bir yer olduğunu anlar. Ama kedi her fırsatta orayı zorlar. Kasabın dükkandan çıktığını gördüğü anda içeriye girer. Muhakkak şansını dener. Kedin bu şansını deneme özelliği yüzünden, meraklılığı yüzünden bu kedi atfedilmiş bir söz. Yılışık bir hayvan o zaman. Kesinlikle. kesinlikle. <gülüyor> kedi severler bize kızacak şimdi ama... <gülüyor> characters before they hatch. Biz de buna karşılık dereyi görmeden paçayı sıvamamak sözü var. Hatch ne demek? Yumurtlamak mı demek? Hani kuluçka var ya yumurta konur da tavuk üstüne yatar da civciv çıkar. Aha. Hani diyor ki kuluçkanın altına sen 10 tane yumurta koydun Hı -hı. ama onlar çıkmadan sen, sen onları kadar... civciv olarak kabul etme diyor. Hmm, anladım güzel bir sözmüş. Hı -hı. Ve yine bütün dünyada geçerli bir e, söz daha bütün dünyada karşılığı olan Don't judge a book by its cover. Don't judge? Don't judge a book by its cover. Kitabı kapağına göre yargılamamalısın. Yani kitap süslü diye hemen öyle atlamamak lazım. Evet. Bunu aslen insanlar için atıyorum. Kötü görünümlü biri çok entelektüel çıkabilir ya da işte zengin çıkabilir. İnsanları dış görünüşe göre sınıflandırmamalısınız. Bu yok. anlamda bir söz geldi aklıma hocam böyle hani çok elbise gördüm içinde adam yok. Hı -hı. Çok adam gördüm üstünde elbise yok Kesinlikle. gibisinden bir söz Kesinlikle. vardı. Kesinlikle bu e, bunun sizin söylediğiniz söz bunun e, ispatı olarak kabul hmm. edilebilir. Easy Come Easy Go Hı -hı. Haydan Gelen Hu'ya Gider Haydan Gelen Hu'ya Gider ne demek hocam? Ee, aslen bunun tasavvuftaki karşılığı şudur. Her şey Allah'tan gelmiştir Hım. ve Allah'a gidecektir. Ama bizde zaman içerisinde kullanımı et... de olmuş. dejenere olmuştur. Ve sebepsiz zenginleşme sonucu haksız kazanç haksız bir şekilde kaybedilir. Evet. Ne Nereye gittiği anlaşılmaz. Easy Come Easy Go bu anlamı yani dejenere olmuş halinin anlamını barındırır. Kolay gelen kolay gider. Ha, o demek ki belki daha Anlayılır. uygun bu sözü. Easy come, easy go. First come, first served. Şimdi bizde ben iktisatçı olduğum için first in first out diye bir söz vardır. İlk o şeyde FIFO Hı -hı. şeyde bilgisayar programlamada bilgisayarda da var. Evet ilk giren ilk çıkar anlamına gelir. Bir de LIFO var. LIFO last in first out o da son giren ilk çıkar anlamına geliyor. First come first served ilk gelen ilk served ne diyeceğiz? Hizmet görür. Hizmet yani. görür ha. Aslında şimdi geldi aklıma hocam hani camiler bir yerde LIFO. <gülüyor> <gülüyor> yapısına sahip last in first out yani <gülüyor> en son giren önce çıkıyor Evet. otobüsler de yine aynı şekilde arka kapı var hocam ama orada şöyle İstanbul otobüslerini kastettiğim için bazen otobüs dolduktan sonra bütün kapıları açılıyor ve insanlar bütün kapılardan binebiliyor ve o insanlar inmeden ha. diğerleri inemiyor ha. o yüzden onlarda da ben lifo de... şartları geçerli <gülüyor> <gülüyor> peki fifoya hiç örnek vermedik hocam ee, fifoda aslında çok acıklı olacak ama insan ömrü Buna benzer çünkü Güzel e, hatta herkes sırasıyla diye bir laf vardır bize bizde. Yani mesela hiçbir anne baba evladının acısını görmek istemez. Evladının ölümünü görmek istemez. O yüzden evet anne babanın ölümü de evlat için acıdır ama yine de anne babanın erken vefat etmesi çocuğun erken vefat etmesinden daha doğaldır ve daha kabul edilebilirdir. Çünkü... Yine tabii herkes Allah herkese hayırlı ömürler versin. Öyle. Duayla kapatalım isterseniz doğa yapar mısınız hocam? İngilizce bir dua alabiliriz aslında sizden. Evet değerli dinleyenler bugün İngilizce'ye dair bir sohbetimiz oldu atasözleri üzerine. Konuğumuz Talha Durmuş Bey ile. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Biz burada hani eğlendik bu sözleri aktarırken. Biraz hızlı hızlı geçtik. Hani daha fazla atasözüne yer vermiş olmak adına dileriz. Hani sizler için de yararlı faydalı olmuş olsun. Tala Bey son sözlerinizi almak isteriz var mıdır? Ee, Sayın Birgin bu ikinci kaydımız oldu sizinle. Gerçekten çok hoştu. Ee, umarım yine gelirim. Yine kayıtlar yaparız. Ama bir gün kesinlikle bu sinema konusunu açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve epeyce konuşacağız. <gülüyor> Kaçamayacaksınız bundan. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür <gülüyor> ederim. Evet değerli dinleyenler yine yeniden birlikte oluncaya dek. Esen kalınız, hoşçakalınız. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 121 Eylül 2018 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin